Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri Bu akşamki konuğumuz Mehmet Eren, sevgili Mehmet Eren bizi kırmadı geldi Hoş geldin Mehmet. <gülüyor> Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, nereden başlayacağız Atilla önce? Ee, vallahi konuşacak çok konu var. Biz e, sevgili e, Mehmet Eren'le 15 dakika önce falan tanıştık ama asker arkadaşı gibi bir muhabbete gidiyoruz. Benim arkadaşlığım senden daha eski. Biz iki defa telefon görüşmesi yaptık. E, siz eski <gülüyor> dostunuz o zaman. eski dostuz. <gülüyor> Ee, ee, şimdi şöyle girelim her zaman yaptığımız gibi bir eğitim hayatından başlayalım. Çok küçüklüğe gitmeyelim orada güzel hikayeler var ona ayrı bir konu yapacağız. Ama bir eğitim hayatından başlayalım. Doktor evet. Mehmet Erem sevgili Mehmet Erem doktor bir kulak burun boğaz uzmanı. Oralardan girelim liseden Galatasaray Liseli olduğunu biliyoruz. İstersen oradan başlayalım Mehmet. Yani, şimdi başlamadan hemen bir şey söyleyeceğim. Bizim bütün yayınlarda misafir ettiğimiz dostlarımız e, mesleklerini yapıyorlar. Mesleklerinin haricinde bir hobinin peşinde koşuyorlar. Evet. Gönüllerinde olan bir şeyin. E, bu hobileriyle bir takım e, başarılara ulaşıyorlar. On parmağında on marifet buraya dostları çağırıyoruz dedik. Ee, sevgili Anladım. Mehmet de onlardan bir tanesi. Bu arada programın konseptinin ne olduğunu da anlattım ki yarım yamanaklı evet, olmasa evet, eksik doğru. bir şeyimiz yani, kalmasın iyi, iyi diye. Yaptın, iyi yaptın. Evet yani o hobi ve meslek meselesi çok enteresan. Özellikle doktorlar için çok söylenir biliyorsunuz. Ee, hani Bazen de tıp fakültesinden doktor çıkar gibi. Çünkü baktığımız <gülüyor> zaman böyle toplumda sosyolojik olarak çok önemli kişilerin ...birçoğunun aslında doktor kimliğinin çok ötesinde müzisyenler var. İşte neyiz, ressamlar var, ressamlar var. Geçen gün bir tane diş doktoru çağırdık buraya, bıçakçı çıktı. <gülüyor> evet, evet, duydum, <gülüyor> duydum. Çok ilginç hikayeler var. Bizimkisi tabii tutkuyla devam eden hobinin meslekten aslında birçok yerde de bazen ilişkisi yok. Hatta yani doktorlar arasında biz bunu kendi aramızda çok tartıştık. Çok konuşmayla devam eden bazı branşlarda mesela dalgıçlar çok meraklı doktorlar var. Ha, hiç ses duymayalım gibilerinden. Ee, bu, bu konu tabi e, çok uzar gider. Çeşitlendirmek fazla sinem ki. Kimisi balıkçılığa meraklı keza filan. E, el uğraşlarıyla ilgili olan şeyler var. İşte marangozlar var. E, maketçiler var filan. Bu bir rehabilitasyon galiba bu doktorluktan... Bir, bir kaçış herhalde. Bir kaçış. bütün yoğun, yoğun çünkü doktorluk böyle hani muhasebe banka şey, çalışanı elemanı gibi değil yani çok daha böyle stresli ve yoğun bir iş. Belki buradan nefes almak için bütün doktorlar kaçıyor. Evet belki de yani ya da kendisini bir şekilde sağaltmak için uyguluyor. Yani işte spor da olabilir bu arada tutku dedik yani çünkü mesela konuşursak birazdan yelkencilik ve tekniklikle ilgili benim bir önemli bir geçmişim olduğunu söylemem lazım ee, o aslında tabi aslında e, benim konumda e, meslekten de önce başladı dolayısıyla <gülüyor> da hangisi daha meslek diye sorarsanız hani ya da hangisi daha tecrübelisin diye sorarsanız mesela ben 40 yıllık yelkenciyim ama 20 yıllık doktorum mesela anlatabiliyor muyum ama e, e, bunun tabi bir hobi olarak devam etmesini sağlamakla ilgili şeyleri tartışabiliriz e, bu açıdan söylerseniz sizin söylediğinize kesinlikle katılıyorum Doktorluğun o stresli ortamından uzaklaştırmak amacıyla işte deniz ve yelken aslında çok insanın içini ferahlatan bir şey. Deniz ve mehtap. Soğuklu sordular seni de. şimdi <gülüyor> o denizle şarkılarını böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> size söylettireceğiz <gülüyor> ee, şimdi o yelkene denize ve diğer hobilere mutlaka geleceğiz hatta programın büyük kısmını da onlar oluşturacak açıkçası ama ona gelmeden önce bir sizi bir dinleyicilerimizi bir tanıtmak istiyoruz e nereden başladınız yani Galatasaray dedik sonrasını isterseniz sizden dinleyelim de. Özellikle doktorluk kısmında da çünkü çok hikayeler var. Biraz önce sohbet ettik bir kısım ama. Evet. Zaten oraya doktorluk kısmına kadar geleceğiz. Frene basacağız. Orada Aa, evet. Ondan sonra vereceğiz. keseceğiz. Evet. Peki tamam. Ee, bir, yani biz de demin konuştuğunuz gibi Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray Lisesi'nde mezuniyet seneleri yoktur da dönemler vardır. 120. dönem diye geçer. Ee, 1980 yılında girdim. Yani tam en böyle civcivli zamanında Beyoğlu'nda erkek bölümü o taraftı çünkü kız bölümü Ortaköyde şimdiki üniversitenin olduğu yer. Bütün o yıllar Beyoğlu'nda geçti. 88'de mezun oldum. Cerrahbaşı Tıp Fakültesini kazandım. İstanbul Üniversitesi'ne aitti. O zaman daha çok yeni kurulmuştu İngilizce Tıbba girdim. İngilizce Tıp bir böyle bir yükseldiği ama tartışmalı olduğu bir dönemdi. Çok eskiden beri devam eden Yahoo bizim kendi memleketimizde İngilizce Tıp ya da ne bileyim Teknik Bir Lisan da bu iş yapılır mı diye aslında ciddi bir e, nasıl söyleyeyim? Muhalefet mi vardı? Muhalefetin de olduğu evet. yıllardan bahsediyoruz. E, ama biz ben onun mesela çok avantajını gördüm. Hem e, birçok e, nasıl söyleyeyim literatüre ulaşmak açısından hem mesleğin sonraki yıllarında kendimi e, geliştirmek açısından hem kendim hem kendi arkadaşlarım da aynı şeyi gördüler. İşte, e, dolayısıyla İngilizce tıptan da 1995 yılında e, mezun oldum. O işte 7 yıllık bir fakülte hayatı var. Cerrahpaşa'dan mezun oldum. Son senesinde Fransa'ya gittim. Öyle bir avantajım vardı. Etrafımda hem Galatasaraylı hem şey çok abim vardı, hocalarım vardı. İki evet. lisan cepte gittin. İki lisan gittim ama mesleki konuya tekrar geri gelirsek Fransızca'yı ben mesle mesleki anlamda o döneme kadar hiç kullanmamıştım. O tamamen bambaşka bir şey. Yani e, ve oraya gittiğim zaman aslında baştan çok zorlandım. Ve de Fransa'da da biliyorsunuz hani İngilizce ben biliyorum demeniz hiçbir şey yaramıyor. Yani sok sokak bile anlamı yok yani. Hele o yıllarda. Şimdi biraz toparladı Hele ama. Hele o yıllarda evet. Ben de kuzeyde kaldım. Kuzey iyice o konuda. Tutucu. Tutucu. Yani tamam öyle evet. Paris'te hani gene belki bir şeyler bulabilirsiniz ama... Hatta Lidlansız. böyle bazen İngilizceyi anlarlar... ...dönüp Fransızca cevap verirler. Tabii tabii. Evet. Tabii, tabii tabii. Ya da böyle domuz gibi bakarlar affedersiniz. Aynen. Siz cevap vermezler Aynen. daha da kötüsü. Neyse ama ben o dönemde orayı çok sevdim. Fakat işte böyle kendi kafamda mesleki kariyerlerle ilgili düşüncelerim vardı. Ve tekrar döndüm geldim. Burada sınava girdim ve gene cerrahpaşa Paşa Tıf Fakültesi Kulak Burun Boğaz bölümünü kazandım. TUS'un hala da TUS çok zor bir sınavdır mesleki olarak... Onu kadar becerdim ve fakülteye girdim. Ee, Cerrahpaşa kulak burun boğazında gerçekten çok iyi olduğu yıllarda. Bir dakika. Herkes TUS'u kazanır. Herkes. Ama kaçıncılıkla kazandın. <gülüyor> ya şimdi o kaçıncılık meselesi hiçbir zaman resmi olarak açıklanmıyor biliyorsunuz. Olsun. Ama... Cebimize koyalım. Cebimize ee... koyalım. <gülüyor> ya iyi bir puan aldım. Fr Fransa'ya tekrar geri gelirsek. Fransa'da benim orada eğitmenim olan e, Boasel Ya e, eğer orada işte e, bir hayal kırıklığı yaşarsan... Bir, bir sorun olursa burada sana her zaman e, kapımız açık diye gerçekten de çok iyi bir referans mektubu yazmıştı. Ben ya bu muymuşum diye mektubu hala daha saklarım <gülüyor> yani. Fakat tabi böyle çok iyi bir puanla iyi bir şekilde başarılı olduğunuzda kendinizi e, aa tamam yol açıldı işte önünde diye düşünüyorsunuz. Alternatifleri değerlendirmiyorsunuz ya da ne bileyim belki yeteri kadar değerlendirmiyorsunuz diyelim. E, mesleki olarak benim dönüm noktalarımdan bir tanesi odur. Ha diyeceksiniz ki Kulak burun boğazdan mutsuz musun? Ha hiç değilim. Yani iki branşı karşılaştıracak olursak dünyanın neresinde olursa olsun iyi bir genel cerrah mı olmak istersin, iyi bir kulak burun boğazcı mı olmak istersin diye sorulursa ben iyi bir kulak burun boğazcı olmak isterim, tercih ederim. O açıdan tabii e, her seçim bir vazgeçiştir derler ya yani Doğru. orada bir yola saptık maalesef. Yani şöyle söyleyeyim yani Fransa'yı bırakmak açısından maalesef diyeyim ama Türkiye'ye dönmekten hep çok mutlu oldum. Çok mutlu. Atilla, ne güzel. ben Mehmet'in gözüne bakıyorum ama anlamıyor. Bir Müzik arası verelim. Verelim. Aa, verelim. Bir müzik <gülüyor> arası verelim. Ee, ne gelsin? Ee, baba oğul Bebo Valdes, Chico Valdes. Den gelsin. Tres Palabras. Hep birlikte dinliyoruz. Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Ee, bu akşam Mehmet Erdem'i ağırlamaya devam ediyoruz. Ee, güzel hikayelerimiz olacak. Şimdi normalde biz eğitim hayatından sonra hep ileri gidiyoruz. Bu programda bir özellik yapacağız. Çünkü e, bağlayacağımız konulardan özellikle deniz konusu e, birazcık e, küçüklüğe de bağlı. E, Heybeliada e, doğumlu olduğunuzu e, duyduk. Evet evet. E, o herhalde deniz aşkı oradan geliyor. İsterseniz birazcık o günlerden bahsedelim. Ee, tabii yani Heybeli Adada, e, şimdi çocukluğum geçti ama biliyorsunuz ada esas itibariyle İstanbul'un sayfayı yeri. Hele de o yıllarda, 70'li yılları konuşuyoruz. 69'dan 76'ya kadar oradaydık, 7 yaşındayken. E, işte genellikle de eğitim tabii sebebiyle İstanbul'a geldik ama ondan önceki periyot hem yaz hem kış... Yani yaz dönemi zaten çok güzel bir yer. İstanbul'un bu arada yazı harika. Hani yani Neden insanlar İstanbul'u bırakıp güneye gidiyoruz? Onu ben kendi kendime çok soruyorum. Yani. Ben onu sordum ve cevabını buldum. Diyorlar ki güneye gidelim hiç olmazsa kalanlar keyfini çıkartsın <gülüyor> olabilir evet hele <evet. gülüyor> o dönemler çok daha havalar en çok, azından hani nem az şey falan güzel zamanlarda ada hele acayip hala daha adı, adı en az bozulan bir yeri evet. yani hepsi hiç konuşuyorum bir tek heybeli için değil Doğru. Ee, ama o, ya, yaz kış döneminde şöyle bir şey vardı lafınızı kestim İstanbul'da e, 70'li yıllarda mesela e, ben çok iyi hatırlıyorum lodos patlardı ve siz hiçbir şekilde hiçbir yere gitmezdi şimdi ada çocuğu olduğunda zaten öyle bir yere gitmeye ihtiyacı tabii yok ama e, belli oranda bir e, o ada kültüründe o mahrumiyet hissedilir de hatırlar mısınız Bozcalı için de söylenir mesela evet, bu gidersin kalırsın kalırsın o kopar evet, lodos kopar kimseye de Tabii. anlatamazsın evet. işverene Ya gelemiyorum ben fırtına Tabii. patladı falan da niye fırtına patladı niye gelemiyorsun <gülüyor> o o şey yani ada kültüründe o çok vardır yani mesela şunu biliyorum ee, çünkü su teşkilatı yoktu. Su tesisatı. borularla şimdi taşındı gibi taşınmıyordu. Bildiğimiz bir su tankeri gelirdi ve lodos patladığında hmm. e, su olmazdı. Ve lodosun patlayacağı da bilindiği için aşağı beş yukarı mesela annem derdi ki işte bir dakika arkadaşlar bu su tasarrufunda B planına geçiyoruz. Hmm. Öyle eskisi gibi değil. İşler bir hafta on gün sürecek belki falan. <gülüyor> biraz bize şey etsene adı hayatından bahsetsene o zaman azınlıklar da vardı herhalde tabi tabi yani tabi işte. restoranlar şey, ada yaşamı falan biraz böyle hani daha evvelden de hiç böyle konu olarak girmediğimiz bir şeye giriyor. Evet baya enteresan hakikaten. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Bizim çocukluğumuz yani şimdi hem o yaz döneminde hele özellikle çok artar onlar biliyorsunuz. Şimdi heybeli diğer adalara fark, şöyle farklılıkları vardı. Bunu Yunan adalarında da izlemek mümkün. Yani birbirlerinden bir taş atımı mesafedeler aslında ama kültür ve sosyolojik olarak uzaktırlar. Yani mesela halkı ee, onun neden öyle geliştiğini aslında tam olarak bilmiyorum. Mesela Büyükada'da e, Yahudi şeyi daha ağırlıktadır. ağırlıktadır. Evet. Mesela da Ermeni ve Hı -hı. şeyler daha ağırlıktadır mesela. Heybeli'nin hem e, akademi yani harp akademisi, Deniz Harp Okulu yüzünden hem sanatorium sebebiyle e, böyle daha bir kışlık e, halkı da vardı. Çünkü orada çalışanları var vesaire filan. Dolayısıyla mesela yaz döneminde boşalır. Mesela Sedef adasına sefer olmaz. Nasıl? Yani kış döneminde hiç kimse gitmiyor çünkü. Ama mesela Heybel'in hem yazı hem kışı devam ederdi. E kalliyetler açısından değerlendirirsek tabii bizim bütün çocukluğumuz hep böyle her insanlarla hiç de böyle bir farklılıklar falan yaşamadan çocukken niye böyle şeyler yaşayasınız? Onlardan tamamen bağımsız gelişti. Ee, şimdi Heybel adlı olmanın bir başka sebebi de var babadan dolayı. Evet. Ee, biraz istersen ondan bahsedelim e, çünkü yani, o, o da güzel bir hikaye. E, Heybel Ada Sanatörüme o dönemde tabii aktif esas itibarıyla ve de belki de en aktif olduğu dönemden biliyorsun sadece tüberküloz amacıyla kurmuş Atatürk'ün emriyle kurmuş evet, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam e, Türkiye'nin en büyük üçüncü yatak kapasitesi olarak üçüncü büyük hastanesiydi yani o zamanında zamanında, o zamanında yatan insanlar işte böyle ve aylarca ve falan yatıyorlar e, tüberküloz tabii e, yani 70'ler değil miyim ama yani 1950'lerden öncesinin çok ağır bir hastalığı. Şimdi biliyorsunuz yeni bir korona sebebiyle bir takım e, ilginç bir dönemden evet, geçiyoruz. Evet. 2020 yılını nasıl hatırlayacağız çok merak <gülüyor> ediyorum ben. Yani önümüzdeki 15-20 yıl sonra ama yani insanlığın uğraştığı en büyük enfeksiyon, en büyük salgın tabi şüphesiz değil bu. Tamam. E, tüberküloz tabi için kurulmuş ama şimdi düşünüyorum da yani bu kadar güzel bir yerde böyle bir hastane. Ee, babam da orada görevli e, tabipti. Sonradan başhekimi oldu. Ee, bizim orada olduğumuz dönemde de adada tabii kendisi de yaşadığı için adanın doktoruydu. Ben de doktorun oğluydu. Doktorun oğlu. <gülüyor> Sanatorium e, göğüs hastalıklarında daha sonra bugün de aktif olarak devam evet. ediyor. Tabii tabii. Doktor olarak devam etmiyor ama. Yani doktorluğu artık neredeyse tamamen bıraktı ama Verem Savaş Derneği'nin başkanı. Başkan, Harika. Peki Mehmet sen yani ben o zamanlardan doktor olacağım diyor muydun yoksa? Ya şimdi 7-8 yaşındaki bir çocuk ben doktor olacağım falan demez. itfaiyeci olacağım der. Ya i̇şte. benim oğlum 3 yaşından beri <gülüyor> doktor olacağım diyor ama henüz olamadı bakalım bekliyoruz. Oğlunuz kaç yaşında tamam olarak? Yirmi. <gülüyor> Geç kalmış diyeceksin. Yok estağfurullah. Yok yani şöyle. Yani e, do, do, ne bileyim doktorlar, avukatlar, mühendisler her zaman toplumda böyle işte hani kız vermek almak konusunda e, konuşulur ama. Oradan yani. yani ya, yok, yok o yüzden değil. O yüzden, <gülüyor> o yüzden değil. Şu, ama şu yüzden yani o dönemde en popüler e, meslekler mesela itfaiyecilikti. Çok güzel böyle kırmızı arabalar ayı ayı yaparak dolaşırdı. Sen yani de yaşında bir çocuk olarak tabii ki de itfaiyeci olmak istiyordun. O zaman bir müzik arası müzik verelim mi? Evet. Yanmadan evvel itfaiye Evet, <gülüyor> aynen. Spanish Reisgeisen. gelsin Clinton Clark Terry ve Chico Farrell'dan. Yeah, man, I'm ready. I'm hung to bite a mule. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food. Veneca, ¿no quieres ir al foro no, de los well, man, No, no, no seasons, ¿Qué tal la la fonda del sol? soul, They ain't got no soul there, man. Bueno, bueno, y entonces, a, bueno, ¿a dónde quieres ir entonces? No, time, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Oye, Oye, city. Very good idea. What is the recipe for the Spanish rice? Spanish es que, rice? ¿sí? Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice, and you cook it up. You boil it, you mm -hmm. Then you saute the onions, and you get your green pepper, and chop it up real fine. And you get you some celery, too. Chop it up the same way. Wow. And then you get you some oil, and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know? Oh, yeah, that's And you so nice. put some mushroom in there, too. Get some tomato sauce, and some of that paprika. Make it nice and red and color. You know? Get some hot sí, bueno. peppers and Tabasco. Put some salt and you grind up some beef in there. Wow, vamos, vamos. Get you vamos. some oregano. And, man, you talking about some crazy eating. Ooh, Yo wait. estoy listo ya, cuando tú quieras. you taste it. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. can't wait now, I bu akşamki konuğumuz Mehmet Eren. Lovely programı devam ediyor. Adadan kaldık en son. Adadan lodos modos oldu mu denize çıkamazsın. Lodos olmadığı zaman da her an denize düşme tehliken var. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Herkes denize düşmüyor kolay kolay. Sevgili Mehmet denize düşmüş. <gülüyor> evet, evet. evet. Ee, şimdi biraz deniz hikayelerini dinleyeceğiz. Evet. Denize düşmüş çıkamamış gibi. Düşmüş çıkamamış mı? Evet. Yok gerçekten öyle. 3,5 yaşındayken ilk defa düşüyorum. Bildiğiniz anlamda yani yüzme falan yok. Cuppadanak ve böyle ensemden artık saç falan da yoktur herhalde. 3,5 yaşındaki çocuklarına saç olacak öyle kolumdan bacağımdan tutmuşlar çıkartmışlar ve artık o nasıl bir şey olduysa bizim bütün aile yani kuzenler dahil herkes çok iyi yüzme bilir yani bu mutlaka yani ilk öğrenilmesi gereken şey öyle top peşinde koşmak falan değil yüzme öğrenmek yani böyle, böyle ben çok iyi hatırlıyorum ee, işte küçük ördek yavruları gibi en önde bir tane bir yetişkin biz bayağı adanın işte Burgaz'a bakan tarafından Denizi açılıp böyle pıtı, pıtı pıtı pıtı pıtı yüzerek işte baya uzun mesafeleri sonra tekrar e, geri gelirdik. Bütün çocukluğum benim hep böyle yüzme pratikleriyle geçti ama tabi adada e, ister istemez yani bu bütün adalarda var. Bir tek Eybeli Burgaz, Büyükada, İstanbul için konuşmamak lazım. E, bir deniz kültürü zaten var. Mecburiyetten var. Yani hele de Heybeli gibi böyle Deniz Harp Akademisi'nin okulunun olduğu bir yerde o deniz kültürü, denizcilik kültürü diyeyim ona, donanmanın düşünsenize en önemli eğitim kurumunun olduğu bir yerden bahsediyorsunuz. Rus bahsediyoruz. Dolayısıyla o denizcilik kültürü konusu herhalde demek ki o yıllarda artık bizim içimize nasıl işlediyse işlemiş yani kadar. Ama baba karşı çıkmış galiba. Baba ya baba <gülüyor> babanın <gülüyor> yüzmeyi, ayağı, yüzmeyi değil ama babanın ayağı bir karada olduğu için bir ayağı böyle Evet tabii, <gülüyor> tabii. <gülüyor> Ama Türk kültüründe bu çok var. Babam aslında bir şey babam baba eskili, annem Edirneli, Trakyalıyız. Daha öncesi Yugoslavya'ya gidiyor yani mesela deniz Suyun de, öbür tarafı. Suyun öte tarafı. De, tarafı. De, öte, öte tarafı. Deniz, Hepimiz de, öyleyiz de. şu masada. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şu anda öyle değil. Suyun üte tarafındayız zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir yerdeyiz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. O denizcilik kültürü aileden gelen yerler var. Yani ne bileyim bu diğer e, hobilerde de var. Ama e, babamın karşı çıkması... Şundan da haklı belki şimdi düşünüyorum tabii ben onu hiç bu arada da oturup konuşmadık yani arkasından konuşuyor gibi oluyoruz ama çünkü etrafındaki insanlar ve arkadaşları ve dostları hepsi böyle denizcilik açısından çok önemli insanlar işte amiral işte Turgay kaptanlar. İsmail Balıkçı işte Fenerbahçe Vapuru'nun o Fenerbahçe seyrederdi. Fenerbahçe Vapuru'nun kaptanları falan. Ondan böyle tabii amiyane tabirilen kahvehanede oturup konuştuklarında ne konuşuyorlar? Ağır deniz hikayeleri konuşuyorlar. Hiçbir denizi oturup da ya canım ben bir tane istavrit <gülüyor> tuttum diye anlatmaz yani. Anlattığı hikaye büyük bir hikayedir. E şimdi, nasıl alabora oldu, ne oldu, nasıl düştük? He, onları Güzel anlatır. Şimdi öyle olduğunda da tabii... E siz de bunu bu kültürün ya da nasıl söyleyeyim teknik olarak işin içerisinde olmadığınızda o böyle fobik düzeyde belki de etkiler ve de der ki aman ben bu işten uzak durayım bu e, e, e, ben uzak durayım oğlumu kızlarımı da uzak tutayım ailemi koruyayım diye Kaç kardeş? Üç. üç, üç kardeş. İki ablam var. Ama baba da öyle bir denizden uzak durma durumu yok. Ee, var aslında hiç hiç sevmez. Yani sevmez de ha, Hala daha biz örnek veriyorum. Şimdi geçen hafta e, tekniği bir yerden bir yere götürüyoruz, bir telefon. işte bir, neredesiniz siz? İşte baktın mı meteorolojiye İşte hava şöyle hava böyle filan. Ee, yani onun atletini için... giydim mi bitmiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hikaye vardı bir tane Koşuyoruz arkadaşlar da koştuk geldik. Cep telefonu arabada kalmış. Çalıyor çalıyor. Açtım ve bir anda operatöre çıktı ses. Annem neredesin dedi. Anne dedim arkadaşlarla koştuk. Atletin terlidir değiştirdim mi dedi. Yani o anne baba hikayesi bitmez hiç. Evet evet. Yani en azından o dönemde öyleydi. Ee, onu şurada kırıldı. Ee, kendisi de çok iyi sporcudur. Niye böyle bu kadar çok baba figürü konuştuk ama... yani 7-8 <gülüyor> yaşındaki bir erkek çocuğun tabii... Belki de en önemli konusu yani babasıyla ilgili olan konu. Ee, dedim ki... E, çünkü biliyorum ben işte balıkçı olacağım ne bileyim denize açılacağım Deniz Sarp okuluna gireceğim vesaire falan desem çok belki de objekt edecek karşı çıkacak ben dedim ki yerkenci olacağım çünkü etrafta hiç yerkenci yoktu bilinmeyen bir şey zaten İstanbul Yelken e kurslarına başvuracağım ve sporcu olacağım lisanslı yerken sporcusu olacağım deyince kabul etti ondan sonra yerkenden biz devam ettik peki şey hikayesi var aa Amerika'dayken buraya bir geliş hikayesi var. Chicago'dan Aynen. buraya geliş hikayesi var. Sonra ayak nasıl yani kendine geçtiğinin hikayesi var. Evet doğru. O, yani o Amerika'yı da bir dinleyelim kısaca. Hani nasıl Fransa'yı dinledik, Amerika nasıl oldu? Amerika'dan dönüş nasıl oldu? Amerika şu şekilde oldu. E, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde kulak burun boğazı bitirdikten, yani kulak burun boğazı uzmanı olduktan sonra tam o dönemde ve çok mümkün değildi, kadro yoktu. Ee, ve işte askerliğe gittim. Deniz Harp Okulu'na gittim askerliğe. Döndükten sonra kendime iş bul, iş buluyorum. Bakmam lazım yani. Dolayısıyla dedim ki Amerika'ya gideyim. Ablam o dönemde Amerika'da yaşıyordu. Hala orada yaşıyor. Ondan önce onun yanına gittim. Sonra böyle bayağı bir uğraşlar falan. İmtihanlarım vardı. Sınavları geçmiştim İngilizce tıp sebebiyle. Kendime Amerika'da bir pozisyon buldum. Pozisyon derken böyle bayağı kürsüm falan var. Böyle Chicago çok güzel bir şehir falan. Her şey iyi aslında yani dışarıdan baktığınızda. Çünkü böyle rakip olarak onun, ona değineyim. Rakip olarak benim e, e, e, yani mücadele ettiğim sonunda 3 kişiye kaldık. Bir tanesi Çinli bir tanesi Hintliydi. E, bunu şunun için anlatıyorum. Hep konuşuluyor. Yani o Hintli çocuğu ben gerçekten e, böyle büyük bir hayranlıkla izledim. Yani inanılmaz çalışkan, üretken ve e, yani aslında bir canavar. Yani. Hmm. Çünkü ...memleketini bırakmak zorunda. Tabii, Orada mecburim. kendisini şey yapmak zorunda. Ben Hintli'yi geçtiğim için... ...tabii çok gururlandım. <gülüyor> tamam mı? Evet. Tabii onun geri dönüş şansı yok bir daha. Evet. Tabii evet. Onun tabii. tek şansı artık. Onun tek halbuki, şansı var. tabii Halbuki, halbuki, halbuki var. bizim Ege'nin güneşi var. Evet Burak O dönemde ben Ege'yi çok iyi bilmiyordum üstelik. <gülüyor> Şikagon'da soğuğu var yani. Chicago'nun <gülüyor> soğuğundan kaçtın. İstanbul'un sıcağına mı döndün diye sorarsanız... ...onu da şöyle hemen söyleyeyim. Ee, böyle hiç kafamda böyle bir şey yoktu bu arada. Acayip gururlu bir şekilde herkes böyle alkışlıyor edersin İstanbul'a geri döndüm. Çok sevdiğim arkadaşım dedi ki ya dur senin vaktin şimdi azdır istiyorsan gel bir yelken yapalım dedi. Biz de kalamış marinadan böyle küçük bir ahşap e, yelkenli tekneyle randa arma. Açıldık bildiğiniz işte. Kimdi o arkadaş? Buradan selam söyleyelim. Cem Hızlan benim İstanbul'a dönme sebebimdir <gülüyor> biliyor ama yani kendisi de kabul ediyor Olsun, zaten. Olsun selam söyleyelim buradan. Ondan sonra biz de böyle çok güzel bir havada harika bir yaz Poyrazı'nda böyle erken yaptık ve geri döndük. Bir saatlik bir süreç ben dedim ki kendi kendime ya bir dakika deli miyim yani şimdi tamam Hintli'nin bunu çok istemesini anlıyorum. Ama yani benim memleketim burası. Ben bunu bırakıp niye Chicago'ya gideyim? Ben Hintli değilim. Ben Üstelik Hintli değilim. gözlerim de çekik değil. <gülüyor> Dedim <gülüyor> ya ve çok, geri döndüm. Çok şeker. Gör Tabii görüntülü bir şey yok ama merhamet çok şeker, çok güzel yüzlü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, estağfurullah. Sağ olun. Siz devletsiniz. Ne yapalım? Şimdi isterseniz daha fazla deniz hikayelerine girmeden bir müzik arası verelim. Alcohol you later. Hilton Ruiz. Ne güzel gelsin bakalım. <gülüyor> Akşamki Laflı programında sevgili Mehmet Erim'i ağırlamaya devam ediyoruz. Güzel bir sohbet oluyor. Enerji çok yüksek sevgili <gülüyor> Mehmet'te. Çok te teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi üç buçuk yaşında denize düştüm dedin ama düşüş o düşüş. Yok çıktım. Gerçekleşseydim yani zaten çıktın. bunları konuşmuyor <gülüyor> çıktın ama çok karaya da çıkmadın. Yani teknenin üstüne çıktın diye evet, evet. anlıyorum bir ben. Ayağım, çünkü bir ayağım suyun içindeydi. Suyun içinde İstanbul yelkenle başlayan bir serüven var ama onun arkasında bu ciddi bir yelken ve tekne şey var. Hikayeleri ee, var. Onları dinleyelim istersen biraz senden. Ya böyle şimdi <gülüyor> Sanki böyle çok yaşımız ileriymiş de buralar buralar duttuktu gibi anlatıyoruz ama ya yani o zaman. Denizden çıkıp hala kurumayanlar var onlardan anlatıyorum. <gülüyor> evet evet deniz suyu deniz tuzunun temas etmesiyle ilgili olan bir konu. Şimdi o konu şu şekilde oldu İstanbul kalmış hala daha öyle. En önemli Yerken Kulüplerinin olduğu bir yer. Teknik bir camia yatçılık yerken yarışçılığının vesaire Kabe'si diyoruz Türkiye'deki şeyi nokta olarak. Ee, tabii on, teknik olarak şöyleydi hatta e, e, işte Selma Uca'nın da işte babasıyla vesaire falan İstanbul Yelken'de böyle şeylik yaptığı dönemler e, Optimist'ten biz başladık birkaç yıl böyle lisanslı yelkenci olarak devam ettim. Ondan sonra Yelken'de öyle bir konu var maalesef tamam artık senin boyun kilon arttı işte 13-15 yaşında oldun. Ee, sen artık optimiste bu küçük küvette devam edemezsin daha büyük tekneleri çıkmaya lazım dediğimiz dönem ama 1980'leri konuşuyoruz Türkiye'sini her ne kadar hani 83-84 olsa da çok hani böyle zenginlik vesaire filan söz konusu yok. değil hele de yelken ve denizcilikte Dolayısıyla... Biz de o zaman sandalda havyar yiyorduk yani. <gülüyor> <gülüyor> Şampanya havyar diyorsun. E, ejder meyvesi yediğimiz <gülüyor> evet, evet. Neyse dolayısıyla ben bir anda böyle kendimi elinde bon servisiyle e, kulübün kapısında buldum. E, eyvah ne yapacağım diye kendi kendime düşünürken e, e, fakat biz tabii e, 13-14 yaşlarda artık e, Dragos e, şimdiki Maltepe e, Dragos Sahi sitesi dediğimiz Dragos Tepesi'nin hemen yanında bir yazlığımız vardı ve orası böyle o dönem benim ama gençliğim Dragos sahası'nda geçti. Ciddi mi? Evet, benim en yakın arkadaşlarım oralardan. Evet. Geliriz ona ayrıca. ya çok orası çok enteresan bir yerdi. Böyle nasıl bir yerden bahsediyorum? İnsanların evlerinin kapılarını kilitlemediği, anahtarların dışarıda olduğu ve hiç böyle tanımadığınız işte hep beraber hadi işte bir Hasanlara gidelim. Onların buzdolabında Fanta var. Neyse, Coca-Cola var filan. Açıp kapıyı içeri girip buzdolabından istediğimizi alıp, "Aa çocuklar bakın sizin için yemekler yaptım." Dönem böyle bin ailelik, bin, bin kapılık bir tek aileydi aslında. Herkes böyle her istediği sporu yaptığı filan dönemler. O dönemde bir şey konusu vardı çünkü gençler arasında. Ben sadece solcu değilim, futbolcuyum, futbolcuyum. Tabii şüphesiz sağcı solcular da vardı da. Ama yani gençler açısından en azından böyle depolitizasyonun başladığı dönemler. Ne maçlar olurdu orada? Akşamüstleri. Tabii tenis kortlarında, voleybolda, plajda vesaire falan filan. Biz de ben de onun teknecilik tarafındaydım. Çünkü teknecilik tarafı esas itibariyle sadece balık tutma üzerindeydi. Yani şimdi şöyle anlatayım. Şimdi ee, ben bir parantez açıp bir şey söyleyeceğim. Ee, siz ne maçlar olurdu dediğiniz zaman biz aa, hani şeyden Gayrettepe'deki evden Bostancı'ya bir günlük seyahat yaparak Buzdolabı ve çamaşır makinesi taşınmak suretiyle yazlığa giderdik. Ya. O zaman daha top icadı olmamıştı. <gülüyor> top vardı da yani Fatih Sultan Mehmet'ten Fatih'si kalan top vardı. toplar vardı. <gülüyor> doğru doğru yazlık konusu konsepti tamam abi. Bostancı, öyle bir şey. Bostancı yazlık doğru. diyorduk ya yani evet. ve gittik mi evet. bir daha şehre dönüşü yok falan yani. Evet evet, evet. Şehre dönmek büyük bir olaydı yani. Ee, orada ben böyle bir anda kendimi e, bir dakika yaerken yapmam lazım falan diye dolaşarak buldum ve de e, asper kadar bir puuna getirdi bir tane tekne edindik Biz böyle bir anda hiçbir hiçbir Olimpik e, regülasyona tabi olmadan. E, sitede yelken yapmaya başladık ama yani öyle bir yarış yok, bir şey yok falan her yere yelkenden gidiyoruz, yelkenden dönüyoruz işte hatta bazen gece kalıyoruz falan gençlik dönemleri. Sonra bu böyle... Lümen mi yeke mi var? Yeke var. Of Dümen işte mi... böyle öğreniliyor zaten. Eş, tabii tabii ama şöyle anlatayım i̇şte motor yok, iki tane palet var. Çok güzel ya. Yani. E, ondan sonra, çünkü rüzgar olduğunda dönüyorsunuz. Evet. Rüzgar kesildiğinde nasıl döneceğinizle ilgili yani motor olmasının tek indikasyonu o. Yoksa ne bileyim işte bir süre sonra zaten bir uzvunuz haline geliyor terlik gibi evdeki böyle römorkun üstüne e, tornistan'da yelkenden manevra ederek filan girmeye başlıyorsunuz. E, ve de bu çok normal bir şeymiş gibi gelmeye başlıyor neyse uzatmayalım o kısmını sonra gençlik yılları bitti tabi artık e, ayaklarımızın üstünde durmamız gereken zamanlar geldi. Yaz işte 18, 19 yaşlarımdayım, işte fakülteye yeni girmişim falan ama yaz döneminde para kazanmam lazım. Neyle para kazanayım? Ben dedim gideyim güneyde işte Fransız tatil köylerinde Fransızca'mda var ya, bari şey yapayım. İşte amatör animatör olayım, profesyonel olarak işte J olduk denir dedi, organizatör. <gülüyor> Kulüp metlerde çalışmaya başladım ben yaz döneminde işte böyle atıyorum Haziran'da gidiyorum 3 ay çalışıyorum hani kazandığım bir para da para değil ama neyse bizim ayakkabımız üstünde durmamızı sağlıyor. Mehmetciğim sen hep ekmeğin tereyağlı kısmını yemişsin ya biz, <gülüyor> biz burada. <gülüyor> tereyağlı derken bir de zeytinyağlı kısmı var. Zeytinyağlı. O, o konulara sonra geleceğiz. <gülüyor> evet. Öyle güzel yıllardı. Gerçekten biz çok güzel bir çocukluk ve gençlik e, geçirdik esas itibariyle değerlendirirsek. Ben e, yani buradan büyüklerime tekrar teşekkür ediyorum. Bize o vizyonu verdiler. Çünkü esas itibariyle bakarsanız şimdi çok büyük imkansızlıkların olduğu bir dönemde e, insanlığın çocuklarını yetiştirmesi e, çok ilginç bir şey. Doğan Hızla'nın yanlış hatırlamıyorsam bir lafı var. İnsanın ana vatanı doğduğu ya da büyüdüğü yer değildir diyor insanın ana vatanı çocukluğudur diyor. Aa, çok Çocukluğunuzda çok ne yapıyorsanız aslında galiba hani böyle ateşe giden e, pervaneler gibi ona gitmeye çalışıyoruz. Siz demin Heybelada ve deniz, deniz kültürü dediniz ya sanıyorum onun etkisi. E, hep ona gitmeye çalıştım. Bütün hayatım boyunca hep öyle bir e, şey oldu. O deniz ve mavi ve tuzlu suyun çekim gücü bazen gezegenlerin çekim gücünden daha, <gülüyor> daha büyük fazla. oluyor. O günlerde başlayan yelken sevdası hiç bitmedi diye anlıyorum ben. Evet hala. De devam ediyor devam aktif ediyor. olarak. Hatta sevda aşamasını geçtik böyle profesyonel olduk şimdi. Eğer onu sorarsın hangisi daha eski diye. İşte, işte yelkencilik ve tekniklik aslında <gülüyor> daha eski yani doktorluktan. Doktorluktan çok güzel. Birazdan sudan çıkıp başka şeylere mecralara gireceğiz. Gireceğiz evet. Girmeden evvel ne yapalım? Böyle bir Güney Amerika sularına Brezilya'ya uzanalım. Stanghets. Giorgio Gilberto Antonio Carlos Yobim'den gelsin o zaman. Desafinado. Çok iyidir bu. Se si você disser que eu desafino amor. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isso é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado feito dos desafinados também bate um coração Caz programı dinleyicileri Bu akşamki konuğumuz sevgili Mehmet Eren ee, Bu programı yaparken ile biz On parmağında on marifet Hobilerinin peşinde koşmuş Mesleklerinin haricinde Hobileriyle çok büyük keyif almış Hobilerinde başarılı olmuş insanları Buraya çağırıyoruz ee, Dolayısıyla gençler Okulu bitirdiği zaman kafası kesik Tavuk gibi dolaşacaklarına Bir hobinin peşinde koşmaları lazım bunun farkına varsınlar diye bu bütün dostları bu programlara çağırıyoruz. Ee, şimdi denize düşen yılan'a sarılır diye bir laf vardır. <gülüyor> evet, deniz yılanı. <gülüyor> niye sarıldı bilmiyoruz. Mehmet'in Mehmet güzel e, balıkçılık ve e, su altı hikayeleri var. Evet evet. Yani Mehmet on... onlara sarıldı. Onları dinleyelim biraz. <gülüyor> Onlar ya Onu şimdi çok kendi aramızda konuşuyoruz. Ee, mesela çünkü geliyorlar ben oğlumu e, denizden uğraşmasını, yelken yapmasını istiyorum bunu işte nasıl e, sağlayabilirim, oğlum işte şu yaşında bu yaşında falan çok e, etrafımızda arkadaşlarımız oluyor e, tek bir önermem var bir erkek çocuğun denizden uğraşmasını denizden, denizin işin içinde olduğu bir uğraşı olmasını eğer istiyorsanız hobis olmasını istiyorsanız ona küçük yaşında balık tutmayı öğretmeniz eğer o çocuk balık tutmayı öğrenirse Denizle ilgili uğraşların hepsinin içerisine mecburen girer yani bu ne demek bu şöyle bir şey çünkü aslında bakmayın hala daha belki de o avcı toplayıcı toplumu getirdiği <gülüyor> genler yani önce bir avuculuk içimizde değil mi bilmiyorum bana öyle gibi geliyor yani <gülüyor> önce balık tutmak şöyle yani ben yani de tabii küçük yaşlarda öyle ufak tefek başladı ondan sonra o iş gelişti. Ben kendimce sanıyorum böyle 10'lu, 12'li yaşlarda etrafında tabii demin konuştuğumuz konu kültürel olarak, teknik olarak da destekleniyor. Çünkü işte ahşap sandallar var, dıştan takma makineler var, içten takma benzinli makineler var işte albinler vesaire falan. Ama o böyle kültürel olarak, teknik olarak için, içinize giriyor. Aslında yapılmaya çalışan şey İstanbul'dayız. Yapılmaya çalışan şey balık tutmak. Çünkü İstanbul'da içten takma albin motor varken biz köyde. <gülüyor> pancar motorlar, pam pam pam pam Pancar motorlar hala var bu arada. Aa, abi, tabii. Onun sesi <gülüyor> sabah <gülüyor> neydi <gülüyor> ne güzeldir değil Bravo. Yani ben mesela onu biz konuştuk daha önce size söyledim mi? hatırlamıyorum. Bu Harley Davidson'ın e, makinasının sesleri var biliyorsunuz e, lisanslı yani hani evet. taklit edemezsiniz. Diye. Bence Pancar makinanın da bunu alması lazım. Yani evet. nereye başvuracak <gülüyor> bilmiyorum ama yani siz ses konusunda benden tecrübesiniz. Evet. Evet. Bence başvurusuna ve Pancar makine o sesi trademark olarak alsın ve başka tek şeyin kullanmasına izin vermesin. Daha böyle güneş doğmadan Pat pat pat pat, pat, pat, pat, pat, pat pat pat pat. Ve böyle deniz çarşaf gibidir. Çok evet. minik minik dalgalarla böyle evet, evet, balıkçılar hafif evet. yani Bir telefon öyle... çalma zili yapalım ondan Ahmet. Pat pat pat pat. Amca <gülüyor> <Ancak gülüyor> armator sesi çok güzel fikir. Bayıldım bak. Önce bulmamız lazım. Evet. <gülüyor> Neyse biz böyle tabii önce sahilden başladı. Sonradan işte o zaman öyle uzun oltalar, kamışlar vesaire falan zinhar öyle şeyler. Herkes sandaldan tutuyor. Lüksler var. Lüfer Akın'ın zamanında işte e, oltaları önceden hazırlıyorsunuz. Lüks ne olduğunu takımında. bilmezler Mehmet anlat. Aa, evet. lüks, lüks işte. <gülüyor> <gülüyor> aslında... <gülüyor> Zannederken çık giyinip gidiyoruz <gülüyor> balığa falan öyle zannederler. Dur aslında Optimus ve Primus bunlar iki tane şey e, İsveçli. Hatta e, bildiğim kadarıyla akrabalık var. Primus'u biz pürmüz olarak biliyoruz. Bu teknik jargonda kullanılan şeylerin çoğu aslında biliyorsunuz. Farklı lisanda yazılmış bir şeyin. Bak çok enteresan tabii. ben bunu bilmiyordum mesela. Cemse gibi. Cemse gibi. gibi. Optimus Primeus ben Transformers c. benim kafamda. <gülüyor> <gülüyor> Voltron Transformers falan. Optimus, Optimus <gülüyor> Primeus Primeus Primeus İsviçreli Primeus tabi. Primeus onun küçük kardeşi <gülüyor> ve benzinli aslında yakıtlan ışık veriyor. Yani biz bunu tabi Primeus de şey olarak kullanıyoruz. Ne denir herhangi bir boyayı kazımak için evet, evet. kullanıyoruz ha, işte şey gibi hala da birçok bir markası Aynen. var ama o, o dönemde aslında o makine ışık vermek için kullanıyor lüks dediğimiz şey o işte böyle e, şeyleri var kumaştan memeleri var onlar değiştiriliyor. Şimdi onu düşünüyorum neden yapıyorduk e, ışık e, olduğunda yani tabi sandalda çalışmayı kolaylaştırıyor yani çünkü karanlıkta tutuyorsunuz geceliğin evet. bir ferahlıyorsunuz ama bir yandan da şey de var mesela yakamozu engellesin diye de hmm. kullanılıyordu ama mesela akşam döneminde işte adaların arasında şeyde boğazda olta ile lüfer balığı avlamak denilen şey hala daha devam ediyor böyle bir büyük kültürel bir hadise Öyle. ama balık da vardı tabi balık zamandır. da vardı tabi tabi yani şimdi şöyle <gülüyor> ondan ilgili çok o, o hikaye çok nasıl söyleyeyim çok su kaldırır bu plan. <gülüyor> Kaldırsın. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Yani şimdi eskiler gerçekten şey der. İstavrit balık değildir yemdir. İstavrit'i tutarsınız. İstavrit'i tuttuktan sonra yem yapar zarganı tutarsınız. Zarganı canlı olarak saklarsınız divarda. E zarganayla gider lüfer avlarsınız. Evet. Palamut bile hani benim annem Beylerbeylidir ee, anlatırdı hani palamut böyle misafire falan yapılmazmış. Ayıp bir şey. Ayıp bir şey. Afedersiniz evet. şey. palamut hani bulabildik ee, falan, falan. oldu. Yani şimdi hani aynı. Ben bir amiralin hikayelerini okumuştum. Ee, balıkçılar e, ağlarına takılan kılıç balıklarını kaldırıp öldürüp denize atıyorlar. Kılıç balığı makbul olmadığı için ağları bozduğu için çok kızıyorlar kılıç balıklarına. Yok çok eski bir amiral bu demek ki. <gülüyor> Valla ben de çok eski yani eski amiral değilim ama. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben yani. geçen gün markette kılıç gördüm 250 aydı kilosun. Ee, o, o, zaman, o zamanki ama... amiral çok daha zenginmiş. <gülüyor> ama o zamanki kılıç balını saklasaydık bayatlarda olmaz yani bence başka. Bu ama bayatlamasın diye lakar konusu biliyorsunuz var işte torikler avlanıyor vesaire falan İstanbul'da orkinos avlanıyor. Ve Ortaköy'de orkinos mezatı var. Yani böyle baya sahile, oltayla avlayanlar. Sahile çıkartıp işte böyle balık sattıkları dönemler var. Ben avladım. orkinosta avladım, Kılıç'ta avladım. Yani kendimce. Nerede Mehmet? E, Açık Deniz'de. Açık Bunlar denize. hepsi pelajik balık diye geçiyor. E, Yelkenli yani tekniğine giderken. E, kıyıya yakın avlamak pek mümkün değil. Ondan ilgili ama çok enteresan hikayelerimiz var. E, bu tamamen şans meselesi çok sevdiğim bir arkadaşım ya ben seni gördüm izledim ben de avlamak istiyorum diye işte Bodrum'dan Bodrum kalesinin olduğu yerde tekne demirde çıktılar yola ben teknede değilim ee, bir yarım saat sonra bir resim geldi ya dedi biz böyle bir şey tuttuk filan dedi teknede de bir kız gençten küçük işte onla 15 on yaşlar. çok etkilenmiş bunlar böyle bildiğin kocaman bir marlin deriz ee, yelken balığının böyle bayağı bir iki metre filan civarında e, suya bırakmışlar Ondan sonra birkaç saat gittikten sonra bir mesaj daha geldi. Ee, ya dediler biz sen bu orkinos tuttuktan sonra çok büyük nasıl yapıyordun falan diye. Ya dedim dalga mı geçiyorsun yani? <gülüyor> yani benden dalga Ma mı geçiyorsun? Mahalle yani. tutmuş, suya bırakmış, oltayı yani. atmış, aynı oltayı atmış, bir saat sonra orkinos tutmuş piyango saymış. Ee, bravo Bu arada şimdi ismini hazırlayım ben de saklı kalsın dedi ki ben dedi bu işi dedi çok iyi yapıyorum. Ee, geliştireceğim kendimi dedim. Sen dedim ilk defa mı dedim, balık tutuyorsun? Yok dedi. Ben İstanbul'da dedi çok balık tuttum dedi ama dedi hiç bana yapıştı işte böyle küçük küçük şeyler geldi falan. Bunu dedi ilk defa yapıyorum. Açık deniz balıkçılığı çok verimliymiş dedi. Bir daha hayat boyu tutamaz. Ben de öyle dedim. Sen evet, dedim bak bu oltayı de. istiyorsan şuraya şöminenin üstüne asalım. Sen bu işi zirvede bırak. Bir daha da hiç oltayı falan suya atma. atma. Ben de sana her yerden bahsederim. Tamam mı? Bu işi böyle zirvedeyken bıraktın diye. Olacak iş değil ya. Ben Kısmet. hayatım boyunca büyük balık tutmak için yapmadığım kalmadı. Hiç tutamadım. <gülüyor> Yani, olta 2 iki kiloya kadar çok balık tuttum. Evet. Yıllarca. Ya çocukluğumda benim boğazdan tuttuğumuz, boğazda dubalar vardı eskiden. Hala var mı? Evet bilmiyorum. Yok, onları kaldırdılar Kaldırdı. tam şeyin O dubalara bağlanırdık, bebekte mebekte vardı. evet aynen. Bebekte tonozlar var ama o büyük dubalar kalktı Büyük Onlar dubalara yok. bağlanırdık. Oradan izmarit tutardık mesela. İzmarit diye bir balık bugün yok. İzmarit vardı Var tabii, var evet. gene hala var, var ama mı? çok az var yani. Tabii tabii. Ben tabii, hiç yani tabii, hani gelincik Orada yok. burada görmediklar hiç yok yani. Yok yani, oldu. Yok oldu. 107 çeşit Marmara'da balık varmış. Tabii tabii tabii. Yani Şimdi 7 çeşit. Şimdi vardır. 7 çeşit herhalde evet. Şimdi böyle bir takım büyüklerimiz var bizim. Ee, Bana bakma. E, yok yok ben. <gülüyor> <İstanbul 'a. gülüyor> ya Gerçekten İstanbul'da oltayla norkinos tutarlarmış. İşte 1955 yılında Yaman Koray rahmetli İstanbul'a diyor ki bu şehir bitmiştir diyor. Erdiye taşınıyor. Ee, orada balık tutuyor, avluluyor. Her türlü balık avlıyor. Sonra 1970'lerde diyor ki Marmara bitmiştir diyor. Gökova'ya taşınıyor. Karaca Söğüt'te. Orada işte balık avlıyoruz, akın falan çok iyi bildiğiniz yazardır aslında. Evet. Ee, i̇şte büyük orfoz vesaire filan. Ee, ben az kadar köşesinden tanıdım. Sadun Boron'un o dönemde yaşadığı e, okluk koyunda Gökova'da. Ona gerçekten böyle e, çok şaşalı bir dönem geçirmişler. Söğüt yaprağıyla, siz bilirsiniz Boğaz'la, <gülüyor> palamut işte neyse balık akınında hatta neredeyse böyle kulağına kar suyu kaçtı diye. Ee, balıkları böyle e, kaldırma dizdiklerini biliyoruz. Tabii tabii. Kepçeyle. Kepçeyle. Hani, direkt oltayla bile değil. Yani. Kepçeyle değil, sahilden Kepçeyle. Hani, balık palamut akınlarında millet balık avlamış. Valla ben e, genç gençliğim dediğim e, kendi lakardamı kendim yapardım. E ben gençim o zaman. Sen genç. <gülüyor> ama, ama lakarda yapacak balık bulamıyorum şu anda. Hale gidiyoruz. hale gidiyoruz Hale gidiyoruz. halde zaten gidiyor. onları toplancılar evet. topluyor alıyor bilmemiz. Hale girdikten sonraki sonra o balıktan lakarda. Evet. Lakarda olmaz, olmaz. git hazır lakarda al daha iyi. Aynı, aynı şey. Aynı. Konserve a al daha, ben zaten, şey. konserve al. daha ben, zaten <gülüyor> ben zaten hale gidip hazır lakarda diyorum. Sen yapıyorum dediğin o yani. Yok yok eskiden yapıyordum. O şey diyor ben balık avlamıyorum balıkçı avlıyorum. Hep de aynı oltayı kullanıyorsunuz değil mi üstünde? Atatürk Üstünde Atatürk, Atatürk resmi olan. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>, 5-6 <gülüyor> kilonun altında torikten lakerde olmaz. 5-6 kiloluk torik kalmadı artık. Görmüyoruz yani. Ee, var Tek hala tük. daha Tek var. Tek tük var. yani. Çok az çıkıyor. İyi balıkçılarınız varsa yani onlara göre. Biz görmüyoruz. Böyle... Vardır da biz görmüyoruz e artık. Onlar sadece ben, için Şimdi sevgili şey. Mehmet ben fotoğrafçılık da yapıyorum bazen. Sabahın köründe Sarıyer taraflarına gidiyorum. Boğaz'da işte ağlan çeviren balıkçıları çekeyim. Şudur budur falan. Karadeniz'den girip Marmara'dan çıkan balığa madalya takmak lazım. Evet. Aa üstüne. Maalesef. Yani biri ağ atıyor. Öteki balığı yakalamak için o ağın içine ağ atıyor neredeyse evet. o halde. Evet. Yani bu Ne bir avlanmanın ahlakı ne bir etiği var yani. Hiç bitmiş oh vaziyette ya. bu. Ağlan balık, yine iyi. Bak balık başına Balık başına... Evet maalesef. E ben şey biliyordum sen daha iyi bilirsin belki sana sorayım. Benimki böyle bir kulaktan dolma bilgi. Bir orfos 5 yaşına gelmesi lazım. Şey için, doğurgan, hale doğurgan hale gelebilmesi için. Aynen orfos bir yaşındayken zaten 3-4 kilo oluyor. Onu vuruyorlar aşağıda. Evet. Yaşama şansı yok ki. Evet. Çünkü sabit balık. Evet. Doğru. Evet. Evi şimdi, var, barkı var. Evi var, barkı Değil var. Ama şimdi orfos taş balığı, yerleşik balık onu e, yani e, hep bu konuşulan konu. işte zıpkıncılar mı da daha çok zarar veriyor. İşte ağacılar mı, trolcılar mi, şu mu falan filan. Aslında gayet basit ama e, bütün dünya da şey oluruz. Yani bu konuda ben hani teknik olarak konuşabilecek kapasiteye sahip değilim ama şöyle özetleyeyim. Dünyadaki bütün diğer canlılarda olduğu gibi biz büyük balıkların yüzde 80'ini 85'ini kaybettik. Bazı türler tamamen yok oldu. Küçük balıklarda oran azal olma, az olmakla beraber yine çok fazla. Eskiden gençliğimizi konuştuk. Hı hı. Arabayla bir yerden bir yere giderken bütün üstü böcek dolu olurdu. Şimdi öyle şeyler artık yok. Kalmadı. Dünyayı, evet. gezegeni maalesef korkunç büyük bir hızla tüketiyoruz. Çok doğru evet Peki, herhalde. İnşallah güneşli günler göreceğiz çocuklar diyelim. E, yukarı diyelim ama bakacağız. Vallahi biraz zor. Yani bir arası verelim. bu haliyle biraz zor. Sunny. Sunny gelsin. Negroni istriyodan e, eski parçanın güzel yeni bir yorumu. Sevgili laflayacağız e, dinleyicileri. Mehmet Eren'le e, sohbetimiz devam ediyor. Bu, bu kadar deniz olduğunu bilsem ben can alıp e, gelirdim. <gülüyor> Birazcık çıkalım isterseniz şu denizden. E, farklı yerlere gelelim. Biz Mehmet'i ilk gördüğümüzde elinde bir zeytin kavanozu vardı. <gülüyor> evet, evet. E, o konuya geleceğiz ama o konudan biz programdan önce bir kısaca bahsederken başka yerlere de gittik. Şaraba girdik. Üzüm. Üzüme girdik. Ee, birazcık istersen oralardan bahsedelim. Neler ne yapıyorsun? Neler Atilla ediyorsun? Atilla'cığım 25'e üzüm gülmedi yüzüm derler. Zeytin kavanozuyla <gülüyor> kurtulamaz yani. <gülüyor> Mehmet. Ondan başka şeyler bekliyoruz daha devamında. Evet, sağ i̇kinci teşekkür, program geliyor demek. Teşekkür evet. ederim Estağfurullah. Ee, şimdi o konu şöyle bir konu. E bu teknecilikte falan eğitimde de çok kullandığım bir algoritma var benim işte e, ya işte ben böyle böyle dedim beni dinleyin dedim de kimse dinlemiyor biraz böyle dikkat çekmek için Ahmet Bey biliyor rahmetli anneannem derdi ki diye başlıyorum söze böyle bir insanların bir kulakları açılıyor bir evet. dakika bakalım ne, ne demiş ne, demiş. Annen, ne demiş diye her denizci hayatının en azından bir döneminde toprakla uğraşır. Şimdi bu diyeceksiniz ki... Saksı'daki toprak değil bu bahsettiğimiz. <gülüyor> aslında olayın altı felsefi bir laf da... Benim de tabii böyle... Aslında denizcilik ama... Gerçekten hiç anlamadığım ve bilmediğim bir şeydi. Hasbelkader... Ya şimdi şüphesiz de şarap vesaire falan içiyoruz. Ama yani üzüm yetiştirelim. Hani bakarsan bağ olur, bakmazsan falan... Onlar hep duyduğumuz laflar ama yani Mesina başka e, toprakla uğraşmış bir çiftçinin denizcilikten bir hobi olarak başlaması ne kadar e, ikircikliyse. Beklenmedik bir durum. Bek. <gülüyor> Benim de denizden sudan çıkıp affedersiniz böyle işte Tekirdağ'da bizim e, yer. E, İğde Bağları köyünde öyle biraz deniz uzaktan denizi gördüğü için muhtemelen zaten belki de şey... E, Böyle bir küçük bir yerde bir hadi yapalım bakalım ne olacak filan dedik. Şimdi bu konu çok enteresan bir konu. Bu ilk oltanı atıp balığı tutmakla ilgili olan bir konu. Şimdi ilk koltanı atıp balığı tuttuğun zaman eyvah tamam diyorsun. Bunu tekrar yapalım işte ilerleyelim vesaire filan. Ben, biz de, ilk ben de balıkçıymışım be abi. Ha, ben o. de şu abi. <gülüyor> Şimdi biz de ilk yaptık Aa, çok güzel oldu dedik. Şimdi zaten ilk üzüm. üzüm 15 sene önce yapmış ve becerememiş olsaydık burada belki de şarap falan konuşmuyor başka bir şey konuşuyor olacaktık <gülüyor> <gülüyor> ya da neyse işte bu üzüm nasıl yapılır lan ilgili konuya sohbete hiç girmiyor olacaktık ya bırakın canım böyle şey mi yapılır diye ama bu konu gerçekten çok ilginç bir konu çünkü çok enteresan bir coğrafyadayız ee, onu böyle zaman içerisinde kendi kendime gördüm ee, ve bizzat yaşadım ee, bunu böyle bizden sonra gelen nesillere iletebilmek bile bence e, Kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Çünkü çok inanılmaz bir coğrafya. Yani Tekirdağ için konuşuyorum. E, o işte uçmak dere tabir edilen yerin batısından Gelibolu'ya kadar giden bir yer. Çok yüksek aslında. E, bütün altı işte e, şey uygun. Bozcaada'dan bahset. Bozcaada'da da, da aynı mesela kültür var. Ve o tabii çok eskiden gelen bir hadise. E, ama bir yandan da bu işi tabii çok teknik olarak... Yani neredeyse yüzyıllardır yapan Avrupa'dan gelen bir bilgi birikimi var. Ve bu teknik tarafını izleyenler, inceleyenler ve bu işi olması gerektiği gibi yapanlar var. Evet, hem Trakya'da, hem işte İzmir'de ve de artık birçok yerde dünyanın en çok e, üzüm yetiştiren kaçıncı ülkesiyiz? Dördüncü ülkesiyiz. Üçüncü, dördüncü Benim, ülkesiyiz. Bizim, en çok zeytin ağacı olan ikinci ülkesiyiz. Bu kadar kesmeye rağmen. Bu kadar kesmeye rağmen. Wow, i̇nanılır gibi. Peki... Aslında Avrupa coğrafyasından daha evvel Anadolu coğrafyasında üzüm var. var. Diyonisos Anadolu'da. Hittitlere gitmek var. Yüzüm. Buradan gitme. Frigya'ya kadar gidiyor. Ben götürmedim. <gülüyor> Hiç götürmedim. almadılar. Yani Alma almadılar. almadılar. almadılar. ortaya <gülüyor> <gülüyor> çıkacak. Bizimkiler aslında... Bizimkiler aslında, aslında Viyana'ya gidip kuşatmışlar. Üniversite kuracaklarmış oraya. Adamlar ihtiyacımız yok demişler, geri göndermişler. Ben bizim, hep bu gözle bakıyorum bizim Türklere. Bizim değil mi? Evet, belli oranda izin vermemişler. <gülüyor> ee, Olsun Kura çıkmış ama. <gülüyor> evet. e, ama e, şey bir konu e, o da kültürel aslında. Yani işte hem Bozca'da da çok e, eskiden beri bu işi yapanlar ya da Trakka'da eskiden beri bu işi yapanlar gerçekten e, işin nasıl söyleyeyim mutfağından geliyorlar. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam e, Bordolu e, Baroness Rothschild'in işte Vasiy mi denir, abari mi denir? Hı hı. En sonuncu kuşaktakinden röportajlarında bir yerde görmüştüm. İlk 250 senesi çok zor. Tabi. Ne Demişti. diyorsun ya? Öyle, Öyle. diyem. Ya yani bu tabi <gülüyor> onun, <gülüyor> onun yorumu, onun yorumu tabi de. E, çünkü çok parametre var. Yani işte yazı var, kışı var, az suyu var, çok suyu var, güneşi var. Bir de nasıl meteorolojik olaylarla karşı karşıyayız? Her sene her şey değişiyor. Belki. Bunun bu kadar ilgi çekiyor olmasının altında da o bilinmezlik yatıyor. Çünkü öngöremiyorsunuz. Açıp içine e, bakamadığımız için e, son kerteye kadar böyle bekliyoruz 17 Kasım'da. Bakalım ne olacak diye. çıkacak diye. diye. Abi, Fakat ben şeyin nutkum tutuldu yani şu anda gerisini sen konuş. İlk 250 sene zor diyor. Şimdi... Türkiye'de 50 seneden daha fazla eski bir herhangi bir işle alakalı bir müessese var mı abi? ayakta kalan. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Evet, işte. Direniyoruz <gülüyor> ve Direniyoruz. Yukarı, bakıyoruz. Yukarı, bakıyoruz. yukarı bakıyoruz. Bakacağız. bakacağız. bakacağız. Hep bakacağız. Ee, Valla devam edeceğiz bu konularda. Sohbetimize sevgili Mehmetle bir parça arası verelim isterseniz hemen. Verelim. Ben parça aralarını bile unutur hale geldim sohbet çok derinleşti. Şimdi ben hemen orada <gülüyor> bir, müdahale, bir, bir müdahalede bulunacağım. Ahmet programdan önce bana dedi ki ya parçaları seçiyorsun iyi güzel de şöyle biraz eğlenceli şeyler seç. Oynak bir şeyler. Oynak bir şeyler, şey. bir şeyler seç. Ben de şimdi oynak deyince tabii caz konusunda Latin Amerika'ya gittim şuna da gelmek istiyorum senin böyle bir tekneyle ya ben bir dünyayı dolaşayım falan gibi bir e, hayalin, hayalin var. var mı geleceğiz parçadan sonra evet, ona işte. da geleceğiz tamam. e, hemen e, parçamızı Ka Carlos gelelim Carlos Enriquez, Ruben Balat, Descarga Entre Amigos doğru anons ettim vallahi. aynı parça dinliyoruz Hoya familia Woo! Caz'ın bu akşamki konu sevgili Mehmet Erem, bu sohbetin ıslandık, kuruduk, kuruduk, ıslandık, <gülüyor> son, <gülüyor> son, sonu, sonu nerede gelecek belli değil bu sohbetin. Ee, her yelkencinin, ben Sadun Boğa'nın kitabını da okumuştum, her yelkencinin bir e, dünya seyahati hayali vardır. Illaki ben şuradan başlayıp şuraya gideyim diye. Fakat benim kafama bir şey takıldı ya, ben arada unuttum onu söylemeyi. Yani büyük balık tutmak istiyorum biliyor musun? <gülüyor> büyük balık tutmak evet. yani. <gülüyor> büyük balık nasıl tutulur bilemiyorum ya. <gülüyor> e, onun tek bir şartı var. Önce oltayı suya, suya atmamız lazım. Suya atmamız lazım. Oltayı suya atmamış ve balık tutmuş balıkçı var mı bilmiyorum. Yok. Babaannem böyle bir şey söylenir <gülüyor> miydi hatırlamıyorum ama. Bu dünya seyahati hiç hayalinde miydi? Ee, ya şimdi şöyle ben dünya seyahati aslında yapayım mı diye sorarsanız ben çok taraftar ve fanatiği buna böyle tutkuyla bağlı olan bir insan değilim. Dünya seyahat ya da sey, seyyarları diyelim. Teknicilik ee, şöyle özetleyeyim. Aslında dünyada hala da e, taşımacılık itibariyle de konuşursak en yaygın, en çok... E, yol kat edilen ve malzeme taşınan e, şey, deniz yolu deniz yolu tabi şüphesiz e, amatör tarafında da baktığımızda yani bunun muadili olabilecek şey nedir işte biz kendi evimizi affedersiniz sırtımızı taşıyarak işte bir yerden bir yere gidiyoruz karavan olabilir belki hani bir karavandan gidebileceğiniz en uzak mesafe kapı Kule'dir. orada bir adam karşınıza çıkar der ki kardeşim bir dakika senin pasaportun yok <gülüyor> nereye gidiyorsun <gülüyor> covid diye bir şeyden bahsedildiğini duydun mu diye Şimdi tabii Sadun Bora'ya bağlayayım. Sadun abi ben tanıma şerefine nail oldum. Kendisiyle sohbetim ve sofrasında yemek yemişliğim vardır öyle söyleyeyim. Ne çok güzel, enteresan. Şans ne güzel. Şans. Çok, şans. çok, büyük, çok büyük bir karakterdi. Büyük bir filozoftu. Çok önemli bir aslında ozandı. Yani Halikarnas balıkçısı kendi döneminde edebiyat açısından ne yaptıysa tarzından tabi birbirinden bağımsız Sadun Boru'nun Türk denizciliğine ve amatör denizciliğine yaptığı katkılardan ötebana göre edebi açısından açıdan da çok büyük bir e, önemi vardır yatsınamaz bir önemi vardır kitapları e, bizim hepimizi aydınlattı bu dediğiniz şeyi okuduğunda insanlar haklı olarak der ki hadi şu biz de yola çıkalım yelken yaparak işte <gülüyor> neydi? E, Tahiti'de e, işte hula hula dansı yapan e, topluluğun içine karışalım gibi bir intiba var ki halbuki düşünün yaptığı dönemde. Sa Sadun abinin öyle bir inancı var dolaşacağım diye. Şimdi kazara ben dolaşmaya kalksam Tahiti'ye geldim hula hula dansı gördüm ve bundan sonra Hayiti'li olurum orada kalmam. <gülüyor> Dönemem bir daha evet. bir yere. Hayiti ben... mi tahitim? Tahiti mi? Tahiti. Tahiti değil Tahiti. Ama tabii o var biliyorsunuz yani Dünya Denizlik Tarihinde o Tahiti'deki konu önemli bir konudur biliyorum şey yapmayayım. Oraya gitmeyeyim Karışmasın konu. Ee, bir, bir, ama Türkiye'den çıkmış Sadun Boru'nun ışığı tuttuktan sonra yolunu izlemiş çok e, gezginimiz var. Ee, tekneyle seyahat etmek bir model. Hı hı. E, teknede yaşamak diyelim ona aslında. Seyahat etmek zorunluluğu yaşam biçimi. yaşam biçimi diyelim. Yani şimdi aslında mesela bu te tekne meselesine niye bu kadar tutkunsunuz Durmadan tamiratlar yapıyorsunuz, şeyler yapıyorsunuz. Nedir sizin bu saplantınız diyenler? Bu soru çok soruluyor çünkü. Esas itibariyle aslında oradaki tek kelimeleri özetlemek gerekirse bir, bu bir özgürlük. Özgürlük derken eee Moral olarak olan bir özgürlük, yani siz tekneye bindikten sonra demek ki konuyla bağlayacağım, dünya seyahati rahatlıkla yapabilecek bir e, modeliniz var elinizde. Yani herhangi bir Türk limanından çıkış bile belki yapmasına gerek yok. Dünya etrafında hiç kimseyle konuşmadan, dolaş şey yapmadan, temas halinde olmadan dünya etrafında dolaşıp rahatlıkla tekrar geri gelebilir. Van de Gulp yarışı. Biliyorsunuz en önemli yelken evet. yarışlarından birisi. Yeni bitti. Ee, orada tabii tek kişi yapıyorlar. iyice işi zorlaştırmış vaziyetteler. ve Bu yarış ama tabii en niyetinde. Ama bu bir yaşam tarzı. Şimdi kendi teknesinde yaşayan bir insan da aslında bu özgürlüğe sahip olmak istiyor. Ve de en ufak bir şey bozulduğunda ne bileyim bu bir elektrik alet olabilir, başka bir şey olabilir. İşte Japon yapıştırıcının yapıştırmadığı bir şey olabilir. O özgürlüğünden çalınmış olduğunu düşünüyor ve kendisini kötü hissediyor. Dolayısıyla bütün tekniciler temelde eli anahtar tutan, tutmak zorunda olan Allah. Aslında doğanın, tabiatın ona onu e, iterek öğrettiği, zorlayarak öğrettiği bir model haline geliyorlar. Ha şimdi herkes dünya seyahati yapıyor mu? Yapmıyor. Ya buna gerek var mı? Gerek de yok. E, İngiliz amirali yanlış hatırlamıyorsam toin B olması lazım. E, Ege denizi için söyler bunu. Ege Denizi'nde kuzeyinden güneyine yapacağınız Girit'e kadar yapacağınız bir seyahatte Londra'dan e, Mumbai yani Hindistan'a kadar yapacağınız seyahatte yapacağınız kadar yelken manevrasını yaparsınız demiş 1860'lı yıllarda. Şimdi Ege aslında Müthiş. ben Egeleyim, yani şimdi Ege'de evet. doğmadım ama ben Egeleyim. öyle anlıyorum yani. Çok güzel bir coğrafya, çok uygun şeyler, hele bizim kıyılarımız, o doğa şeyde, Şimdi mesela Yunan Adaları'nı konuşuyoruz. Affedersiniz, çıplak çıplak adalar birçoğunda hiçbir bitki örtüsü neredeyse yok. Su altına bakıyorsunuz, hemen hemen hiçbir özellik yok. Tamam çok güzel, masmavi sular. Ama mesela bizim kıyılara bakıyorsunuz, dantel gibi, pırıl pırıl, hem doğa açısından hem şey açısından. Ee, Ege Denizi o açıdan beni çok cezbediyor ama e, yani bu, bu, bu şu demek değil seyahate çıkacak olan hiç kimsenin de karşısında şüphesiz <gülüyor> değildi. hepsini destekliyoruz. Şevkini, yani. kırmıyor ee, şevkini kırmıyoruz. Peki sevgili Mehmet bir şey soracağım. Ee, şimdi gençler niyetlendiler. Biz de bununla ilgili bir şeyler öğreneceğiz. Bir çaba sarf edelim. Ne yapalım diye. Ee, senin bir de e, yaklaşık 12 bin kişinin olduğu uzundan şu anda e, eğitim verdiğiniz e, manyat var. Ee, Biraz da ondan bahseder misin? E, e, böyle bir şeylerin gençlerin kafasında bu işin ucundan nereden tutup nereden da başlayabiliriz çıkarız. diye bir yol gösterici olsun en azından. Tamam. Değil mi Atilla? Ee, e... İsterseniz, istersiniz bir ara verelim, kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra o eğitim ve kapanışı birlikte yapalım. Peki. Nasıl isterseniz? Çünkü o eğitim önemli bence. Hani eğitim o... şart. Eğitim şart. Birazcık bahsetsek iyi olacak gibi hissediyorum. Hemen bir parça arası gelsin, Spanish Chris gelsin, kimden gelsin Ahmet? Willie Bobo. Dinliyoruz. ...geri laflayacağız dinleyicileri... ...bir akşamın daha sonuna gelmek üzereyiz... ...ama biz... ...aralarda da o kadar güzel sohbetler yaptık ki... Direniyoruz... ...direniyoruz... ...nereden nerelere geldik... ...denizden girdik... ...Dragos Saha İstesinden çıktık... ...bir sürü de ortak tanıdık... ...arkadaş çıktı... Mehmet'i yollamak istemiyoruz ama tabii programında bir bir süresi var maalesef önemli konulardan bir tanesi de Mehmetlerin yapmış olduğu eğitim yani buna platform mu denir bir hani bir toplantı zincirimi denir ne denir bilmiyorum istersen birazcık sen anlat onları Bu Şöyle... çok kıymetli bir iş oldu muhakkak. Şöyle başladı aslında biz bir sene önce yani ben eğitimle yani yatçılık ve denizlikle ilgili eğitim geçmişim var. Yani herhalde bir 15 küsur yıldır hatta profesyonel düzeyde bundan da uğraşıyorum. Yani tabii talih meslek haline gelmedi. Burada lisedeki edebiyat hocama atıfta bulunacağım şöyle bir şey söylemişti. Ee, sakın hobini mesleğine dönüştürme. Bir süre sonra hem mesleğini kaybedersin hem hobini kaybedersin. Demişti. Ay ne güzel gençler duysun bunu. Ama, ama, evet, çok güzel bir ama laf. Katılıyorum. Ben, ben ben tam olarak katılmıyorum. Hobimin bana meslek olarak kattığı çok şeyler olduğu gibi mesleğimin de hobime kattığı çok şeyler olduğunu düşündüm. Bu, bu tabii biraz benim mesleğin özelliklerinden kaynaklı bu söylediğini %100 katılıyorum ama ben şunu görüyorum ki yani hocanın söylediklerini de belki doğru çıkartacak bir yönde hobilerini hayatlarını kazandıkları duruma getiren insanlarda hem hobilerden hem mesleklerden bir soğuma oluyor şimdi sen de öyle değil yani sen senin bir hekimlik tarafın var ve E hani tabii, denizde tabi yani sonuçta sen denizden ekmeni çıkartmıyorsun ee, çıkartmıyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Yani diyeceksiniz ki sen hani doktor camiasında mı daha çok tanıyorsun Denizcilik camiasında mı? Denizcilik, denizciler e daha çok. ama yani hobinin o hobinin bir parçası o artık. O hobinin bir parçası yani. Şimdi hobileri çeşitlendirirsek sizde çünkü çok örnek var anladığım <gülüyor> kadarıyla. Denizde evet. de bir sürü insan hasta alınıyor. <gülüyor> şimdi ben mesela atıyorum ne <gülüyor> bileyim su hani su kaçması var. Analogtu, plaktı <gülüyor> bizim hobimiz ama şimdi ben bir plak dükkanı atsam ve hayatım bundan kazanmaya çalışsam büyük ihtimalle plaktan da soğuyacağım. Aa, evet. Ya şimdi tabii bizim yaptığımız işler enniyetinde e, tutkuyla yapılan işler. O tutkuyu kaybetmemek lazım. Yani o kesin. E, her ikisinde de böyle. E, ama denizcilikte özellikle son senelerde şöyle bir atılım oldu. Onu görüyorum. E, bu arada e, biz bu konuya pandemi sürecinden önce girdik. Ee, ha, bilmiyorduk tabi böyle bir şey olacağını hangi kim biliyordu kimse bilmiyordu ama Pandemi sürecinde bunun inanılmaz büyük bir ivmeyle arttığını gördük yani gördük derken işin içinde olduğunuz için tabi daha iyi incelemek imkanına sahip oluyorsunuz Çünkü insanlar haklı olarak işte yasaklar başladı geçen sene Mart ortası mı muhtemelen ee, Ve üç aylık bir işte ilkbahar sonrasında gene sonbahar döneminde yasaklar ee, ve biz tam işi kurmuşuz işte yelken ve yatçılıkla ilgili eğitim firması bu eneğitinde tabi tamamı e, İngiltere'ye e, oradan da Kanada'ya hmm. bağlıyız IYT'nin akredite sertifikalı eğitim programlarını veriyoruz ve bunlar böyle ehliyet verilen. Nereden Şu, ulaşacaklar Mehmet çocuklara onu da söylesen e, yat.org internet sitesi e, Yat artık çok biliniyor e, şöyle söyleyeyim Ahmet abi e, dün değil evvelsi gün e, Bakkalın çırağı abi oldun farkındaysan. Ahmet. Bakkalın çırağı evet. ama evet bir orada bir yanlışlık <gülüyor> Doğum tarihini söyledim <gülüyor> <demin çek> yanlışlıkla. <gülüyor> Bakkalın çırağı kapıyı çaldı bir şey bırakırken dedi ki Mehmet abi sen bu işleri biliyorsun dedi. Bu internette dedi Vanyat bir takım dedi eee teknicilik, yerkencilik ve denizcilikle ilgili eğitimler veriyor dedi. Burada dedi doğru bir firma mıdır dedi. Yanlış bir şey olmasın dedi. Evet, ee, ben gurur duydum tabii. Yani şey bu bahsedelim. çünkü benim için çok önemli bir şey. Mehmet 12.000 kişiden bahsediyorsun yani. Evet, 12.000 kişi. Artı eksi 12.000 kişi evet, yani. Evet, 12.000 kişi. büyük bir rakam bu. Ee, şöyle bir şey oldu, bir anda tabii hepimiz eve kapanınca dedik ki bir dakika ya yani biz bütün her şeyimiz hazır. E, Setuplarımız, şuyumuz, buyumuz, bunu bari dedik, internetten verelim. Yani bir sene önce, bir seneye geçtim. 9 ay önce biz Zoom diye bir şey, ben bilmiyordum ne, nasıl insanlar bir araya gelener izleyebilirler mi, <gülüyor> burada bir takım sahtekarlıklar vesaire falan olunabilir mi diye sağolsun da çok büyük destek verdiler. Ee, konunun mimarlarından bir tanesi aslında aynı zamanda biz hem Galatasaray Lisesi'ne hem İstanbul Erkek Lisesi'ne hem Kabataş Lisesi'ne de e, lise öğrencilerine bilabedel bu eğitimleri vermek için yola çıktık. Bunların iki tanesi, üç tanesi aktif olarak devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin aynı şekilde. E, üniversite öğrencileri tabii yetişkin oldukları için biraz daha ayakları yere basıyorlar. Zaten bazı yerde kendi şeylerini hmm. tutmuş vaziyettedir ama yani van yat olarak e, hepsine kapımız açık. Bütün gençler rahatlıkla gelebilirler. Her seviyede. Şu anda bizde çalışan 30 küsur kişilik bir ekip var. 10 tanesi sadece sosyal medyayla uğraşıyor. E, buradan hepsine selam ediyorum. Ee, tabii şöyle, kuruluş çatısı itibarıyla çok önemli bir profesyonel denizci grubu var. Ee, Van Yat'ın kendisi Zon Süper Yat'la beraber Göcek'te. Ee, Akdeniz'in doğusunda en yetkili IYT profesyonel eğitimleri veren firma. Buradan şunu anlıyorum, benim için hala hiçbir şey çok geç değil. <gülüyor> aynı şeyi düşünüyordum, bizde mi acaba bir, bir eğitim alsakla bir yelkene... Eğitimler A devam ediyor. E <gülüyor> Elim yekeye çok alışık biliyorsun. <gülüyor> Biz bir ay kendi havyen şampanya tarafındayız. Bir, bir de kullanma tarafına geçsek fena olmayacak. Her zaman lütfen buyurun hepimiz elimizden ne gelirse her türlü seviyede. Çünkü çok farklı farklı istekler oluyor haliyle. Ve tek bir amacımız var. Amatör denizcilik camiasını genişletmek olabildiğince. Aynı zamanda derneğin eğitim koordinatörüyüm. Aynı zamanda işte birçok forumda işte mecralarda elimizden geldiğince yazıyoruz, çiziyoruz. Çünkü inanılmaz hızlı ilerleyen bir şey. Çok güzel. Tekniciler arasında 5 sene önce böyle bir şey tabii ki de yoktu. Yani başınıza bir şey geldiğinde profesyonel desteğe ihtiyacınız vardı. Şu anda korkunç bir dönen nasıl söyleyeyim bir şemsiye var. Birisinin pervanesine bir şey takılıyor. Tekisinin yağı bitiyor, mazotu bitiyor. E, Telefondan 10 dakikada, 15 dakika daha ben de buradayım. Birbirini takip eden amatör denizciler, yatçılar, teknikciler var. E, şüphesiz teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyoruz. E, çok sevindirici tarafı. E, ama e, bu konuda bunu bir dava gibi görüyoruz. Yani hem şirket olarak hem ben kendimce bütün diğer ortaklarım ve arkadaşlarım. Mert Demircan, Levent Baktır, Gökhan Bayramoğlu hepsini buradan tekrar... Teşekkürler Sevgiler selamlar, izleyim, olsun selamlar olsun burada. Ee, biz bu işin e, altını nasıl doldururuz diye uğraşıyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir ilgi gördük. Doğrusunu söyleyeyim bu kadar büyük bir ilgi görüleceğini ben de hiçbirimiz bilmiyorduk. Ee, ama e, sanıyorum bu e, eve kapandığımız diye, bu pandemi sürecinde bu işler arttı. Yani. Bu işler Bunda şeyin de payı var mı Mehmet? Aa, yeni jenerasyon çok sıkı geliyor arkadaşlar. Çok sıkı geliyor ben yani, yani yeni jenerasyonda e, çok ümitliyim evet, çok şey evet. değiştirecekler kesinlikle yani sizinden inşallah fırsatım olur tanıştırmak isterim o çocukların kendi aralarındaki konuşması en yaşlısı 24 yaşında ona böyle doğayen gibi davranıyorlar ve kendi aralarındaki konuşmaları ben anlamıyorum yani hani bu instagramda post paylaşmak falan değil böyle bir jargon var acayip bir şey ve e, arkası böyle çığ gibi büyüyor Şimdi ben şunu söylemek istiyorum gerçekten uç çok ucu çok açık bir konu bu yani Avrupa'da küçücük ülkelere gidiyorsunuz işte çok Türkiye'ye kıyasla minimal bir sahil yerinde olan ülkelerde ciddi anlamda yelkencilik teknecilik hani denizle ilgi, ilgi son derece fazla ama Türkiye'de maalesef bu bana hala birazcık kısıtlı geliyor. Yani sizin burada yaptığınız şey bunu da belki birazcık değiştirecek Evet evet yani burada yolda. çıkış noktası şeydi. Ulaştırma Bakanlığı bir milyon tane amatör denizci belgesi dağıtacak denilen şey. Bugünkü bir e, konversasyondan alıntı yapacağım. Çünkü gerçekten çok ilgimi çekti. Bodrum'da olan ismi lazım olmayan bir aslında çok da iyi niyetle çalışan e, bir e, liman başkanlığındaki arkadaşlar. Ee, ya çocuklar evde e, ocakta yemeğim var şunu hemen yapalım şu imtihanı da ben ehliyetimi alayım gideyim diyen e, bir zihniyetle bu ehliyetleri veriyor. Ama ben buna mesela e, kötü ve yanlış olarak bakmıyorum. Şüphesiz o ehliyeti aldığımızda denize çıktığımızda şey yapmayacağız. E, fakat Türk insanı böyledir. Bu, o, o ehliyeti aldıktan sonra Aa, bir dakika ya bu denizcilik nasıl bir şeymiş biz bunu nasıl öğreniriz diye bir merak oluştu. Ee, sanıyorum Van Yat bu açıdan e, o e, ele, yapabildiği kadar çünkü bir tek sadece tek bir şirketin yapabileceği bir şey şüphesiz değil. Bütün amatör camianın bunun içine girmesi ve bunun kültürel olarak büyümesi ve teknik olarak artmasını sağlamamız lazım hepimizin. Çok doğru o zaman e, şöyle kapatalım. Özellikle denize, yelkene e, merakı olan gençler e, takip etmeye devam etsinler Van Yat'ı güzel fırsatlar veriyorsunuz anladığım kadarıyla bunun da peşinde olsunlar evet teşekkür ederim sadece gençler değil çünkü denizden uğraşmak isteyen herkes her yaşta genç bizim verdiğimiz sertifikalar itibariyle da eğitim itibariyle yaş sınırımız yok yani 14'ten 75'e kadar 80'e kadar kendini genç hisseden herkese kapımız açık Halikarnas balıkçısından bir ah, alıntı yapacağım. Ahmet de katılabilir yani. <gülüyor> Ahmet bile katılabilir. <gülüyor> Ali Karnas balıkçısı biliyorsunuz. E, hayatı denizin içinde geçmiş. Hasbel kader tabii Bodrum'a e, düşmüş. Ama şöyle bir şey derdi bu deniz kültürünün yaygınlaşmasıyla ilgili. Sen de senden sonrakilere anlat. Çok güzel. Çok güzel. Ben tabii üç tarafı denizlerle çevrili e, bir ülkenin e, insanı olduğum için hep kafamda böyle bir soru vardır ya Yunanistan'a gidiyorsun kıyı şeridine bakıyorsun Fransa'ya gidiyorsun bizden çok daha dar bir Akdeniz'e kıyıları var ve bizden çok daha fazla tekneleri var yelkenleri var deniz kültürü acayip gelişmiş vaziyette biz ise bir tabi daha yani at üstünde kılıç sallayarak girdiğimiz için buralara bizden öncekilerden burada el almamışız biraz denize biraz daha küskün bakan insanlarız. Daha yeni yeni bu işler oluşuyor galiba Türkiye'de diye düşünüyorum hep. Sevgili Mehmet Aram ne diyorsun? <gülüyor> şimdi tabi Osmanlı donanmasına kadar gider konu yani. <gülüyor> <Doğru. Evet. gülüyor> ee... Osmanlı donanmasında bütün şeyleri hepsi devşirme. Tabi tabi tabi. Ya şimdi şöyle aslında çok basit. Ee, günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani birkaç tane video seyrederek bile Çok teknik bir konuda hemen fikir sahibi olabiliyorsunuz Hemen yapacaksınız tabi demek değil ee, Ama bizim yaptığımız uygulamada şöyle bir şey var Bu sadece böyle internette yaptığımız ve zoomdan gösterdiğimiz anlatılar değil e, Herkesi mümkün olduğu kadar çok tekneye çağırıyoruz Tekneye çıkartıyoruz Yapmaya çalıştığımız şey bu Siz bu teknenin kaptanı olacaksınız Bu sorumluluğuna sahip olmanız e, lazım gerekir Yetişkin eğitimi birazcık daha farklı gerekleri var bütün dünyada yapıldığı gibi yapıyoruz verilen ehliyet dünyada en çok sayıda ülkede kabul gören en çok sayıda bayrak devleti tarafından kabul edilmiş bir ehliyet IYT'nin International Getting Training çünkü çok basit aslında bir mantığı var sizin söylediğinizi atıfta bulunacağım bu mesele sadece Türkiye için olan bir konu değil bütün dünyada denizcilik aslında aynı şekilde yapılıyor yani dünyanın öteki ucuna dahit örneğini verdik. Hayiti de olabilir fark etmez. <gülüyor> ee, o e, gemiyi bağlayacağımız bağın adı farklı ama fonksiyonu aynı. Çünkü denizci o teknesini o iple bağlarken, halatı kullanarak bağlarken aynı şeylere ihtiyaç duyuyor. Tamam meteoroloji farklı olabilir, yöresel uygulamalar farklı olabilir, detaylar değişik olabilir ama temel aynı. Doğru. çok üzgünüm şu anda bu sohbet yarım kalarak bitecek diye <gülüyor> Mehmet'ten bir söz almamız lazım evet, bir program daha yapalım Tek, tekne üzerine ve deniz üzerine <gülüyor> ve belki de bir gün teknede, kay teknede kayıt yaparız, yaparız. Teknede ne diyorsun kayıt. Aa, Heybeli Adada Martı sesleriyle evet. Heybeli Adada'dan başladığımız öyle. sohbet Galatasaray Lisesi'nde devam etti kulak burun boğaz iktisası e, Amerikalar sonunda kendimizi teknenin içinde bulduk. bulduk evet. Vallahi üzülerek programı kapatmak durumundayız. Ee, çok hoş bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz ben sevgili Mehmet'e. Güzel Beni bilgileri bizle, hikayeleri bizle paylaştığı için. Aa Mehmet şimdi kapatmadan evvel gençlere şöyle kulaklarını bir kar suyu kaçır. Gençler ne yapsınlar? Ee, yukarı baksınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de yukarı bakıyorum. Hepimiz yukarı bakıyoruz. Son parçamız geliyor. Flora Martinez'den gelsin. Good morning, artık. Artık gecenin geç saatleri oldu. Herkese iyi geceler diliyoruz. Herkese iyi geceler olsun Mehmet Aran. Yüreğinden öpüyorum seni. Çok teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Ee, çok güzel bir e, akşamdı benim için de. Ee, sağ olun, var olun. Müzik Good morning, heartache You old gloomy sight Good morning, heartache Thought we said goodbye last night I turned and tossed Until it seemed you had gone But here you are with the dawn Wish I'd forget you but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting go again good morning heartache you're the one who knew me when might as well get used to you hanging around good morning heartache sit down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 Atilla Ne yapacağız? Joy'caz da laflayacağız.